Selamın aleyküm Karagöz. Aleyküm selam Hacivat. O elindeki ne öyle yahu? Neymiş? Baltayı diyorum. Madem balta olduğunu anladın ne diye tekrar soruyorsun? Balta olduğunu anladım da niye elinde baltayla geziyorsun onu anlamadım. <gülüyor> Eskiden bir çizgi roman vardı hatırlar mısın? Bir sürü vardı efendim hangisini diyorsun sen? Ee, Zagor Zagor. Ha ha evet. Onun da baltası vardı hatırladın mı? <gülüyor> Hatırladım da. Sakın bana ona özendiğini söyleme. Yahu Hacı ne kadar uzun ettin. Ağaç kesmeye gidiyorum işte. Allah Allah ne diye ağaç kesiyorsun? Sizin ev kaloriferli değil mi? Yakacak ağaç değil bu. Başka bir şey bu. Mesleği değiştirip mobilyacılığa mı başladık yoksa? İlahi Karagöz. Bu yaştan sonra bu kadar değişimi ilk kaldırıyorsun vallahi. Yok canım Allah Allah. Yılbaşı ağacı keseceğim anlasana. Yılbaşı ağacı mı? Evet yılbaşı ağacı. Hiç görmedin mi filmlerde falan? Süslüyorlar onu bir güzel. Altına hediyeler koyuyorlar. Sonra çoraplarını asıyorsun. Noel Baba gelince üşümüşse ayağına giyiyor o çorapları. Bir kere filmleri bile yanlış izlemişsin. Noel Baba çoraplara ayağına giymiyor içine şeker koyuyor. Ama yaptın ha acı bak. Çorabın içine şeker mi konulırmış? <gülüyor> Bence de konmaz. Ama çoraplar onun için asılıyor. Hem sen bu ağacı nereden keseceksin birader? No Noel ağacını mı? Yüz yıllık çam ağacı ne zaman Noel ağacı oldu? Noel'e giriyoruz acı bak. Her şey Noel artık. <gülüyor> sen iyice kendini kaptırmışsın anlaşılan. Ağacı nereden keseceğim demiştin? Mezarlıktan. Tabii haşa. Ne oluyor be? Mezarlıktan ağaç mı keseceksin karakaç? Evet, bir tek orada var çünkü çam ağacı. Vazgeç Karagöz. Bak, başına bir iş gelir. Çarpılıp marpılırsın, başımıza iş almayalım sonra. Niye iş almıyormuşuz yahu? Sen aklını mı kaçırdın be adam? Çam ağacı keseceğim diye gecenin bir vakti mezarlıkta ne işin var? Noel geliyor Hacı Yivat, başka çaresi yok. Karagöz, Noel'in bizimle bir alakası yok. Noel Baba diye de bir şey yok. Allah Allah, nasıl yokmuş ya? Daha bugün üç tane gördüm alışveriş merkezinde. Onlar sahte Noel Baba. Millete alışveriş yaptırmak için düzenlenmiş şaklabanlıklar. Ha, o zaman biz de Noel Baba olalım. Millet bizden alışveriş yapsın. Utan birader. Bin yıllık Karagöz Noel Baba mı olacak? Sen bu kafayla palyaço da olursun. Vallahi para varsa Superman de olurum. Merak etme sen. Yapma Karagöz'üm. Her şey para mı? Bizim kahramanlarımız dururken elin kahramanına niye sulanıyoruz? Bizim kahramanımız kim be? Nasrettin Hoca olan İsmail Gümbüllü, Aşık Veysel, Yunus Emre, Pala Remzi, Kara Karagöz. Tabi ya. Hem bu işler tamamen düzmece. Tamam yeni bir yıla giriyoruz ama Noel filan bizim örf adetlerimizde olan şeyler değil efendim. Ağaç işine ne diyorsunuz ama? Yazıktır, günahtır. Ağaç kesmek de güzel bir şey değil Karagöz'üm. Kesmeyelim mi yani? Yok kesme. Kesmem birader. Çam ağacını da süslemem. Noel Baba ilk gördüğüm yerde de kafa göz giderim artık. Saçmalama birader, o ne biçim laf? Şaka şaka, sadece ilk gördüğüm yerde geyiklerin iplerini çözeceğim... ...kızağının da rot balansını bozacağım. Yapma birader, bir şey yapma. Hem öyle kızaklı geyikli Noel Baba yok... ...o gördüklerin Noel Baba kılığına girmiş bizim çocuklar. Sakalı falan takma. Yani o sakalın altında bizim çocuklar mı var? Tabi canım. Desene birader Nual babanın sakalı düştü altından bizim Osman göründü. Aynen öyle. <gülüyor> Efendim programımız burada bitti. Yazan Murak Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Gürültü yapmayın stüdyodayız Pardon <gülüyor>